Açık Dergi. Merhaba ben Bircan Yorulmaz. Kulis Sesleri bu programında Aldıdan sonra tiyatro tarafından sahnelenen Nihayet Makamı kulisindeyiz. Burçak Çöllü'nü yazıp yönettiği oyunda Ayşegül Uras, Gülhan Kadim, Dolunay Pircioğlu, Ayşegül Aykaç ve Uçak Çöllü sahnede yer alıyorlar. Şimdi yanımda Burçak Çöllü, Ayşegül Uras ve Gülhan Kadim var. Ee, öncelikle galiba Dolunay Pircioğlu ile Ayşegül Aykaç dönüşümlüler. Onu da belirtelim. Evet, oyuna bahsedelim hikayeden karakterlerden kimsiniz nasıl ilerliyor konu önce e, oyun iki kadının hikayesi e, şaire şehvar hanım ve onun yıllarca hizmetçiliğini yapmış ama aslında kendisi bir bestekar olan sabriye'nin hikayesi ve aslında e, daha büyük resimde de iki zıt kutbu temsil eden iki insan e, benim nezimde sabriye bir cumhuriyet kadını bir devrimci bütün işlerini kendi gören, zaten ev çekip çevirmeyi çok iyi bilen... ...Şehvar da Osmanlı'nın son temsilcisi ve hani yeni yüzyıla çok da uyum sağlayamayacak olan... ...biraz statükonun aslında bir anlamda temsilcisi sayılabilir. Osmanlı'nın kaymak tabakasından, işte zengin kızı, ünlü bir şaire, dönemin ünlü şairesi... ...ama onun da mesela kendi içindeki devrimciliği... Daha hani kadın sesini duyurmak üzere, yine erkek egemen bir edebiyat ortamında bir kadın olarak var olmak üzere onun da bir çabası var. O noktada birleşiyorlar aslında. Temelde yani kendilerince devrimcilikleri Hı -hı. noktasında ama onun dışında çok da ayrıştıkları e, bir hikaye. E, tabii bir ortak noktaları da, aslında o da ortak nokta değil biletiz çatışma sayılır, aralarındaki aşk. Hı -hı. Daha doğrusu Sabriye'nin Şehvar'ı olan, aşkı Şehvar'ın Sabriye'ye olan herkesin farklı yorumlayabileceği <gülüyor> yaklaşımı diyelim. Sizler? Evet aslında her şey. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani evet Şehvar. E... Şehvar oynuyorsun. Şehvar oynuyorum. Ee, yani bence çok e, başarılı yazılmış. Çünkü sadece o döneme ait e, gibi gözükmeyen. E, aynı zamanda şimdiye de e, çengeller atabilen bir karakter. Yani oyun biraz e, tarihi gözükse de bence bugüne dair de çok şey yakalanabiliyor. Demin Burçan bahsettiği çatışmalardan ya da ortaklıklardan. E, yani bu tabi biraz acı çok da bir şey değişebilir <gülüyor> <gülüyor> göstergesi ama hani e, evet değişse de işte o belli bir e, çerçevede bazı şeyler kalıcı oluyor. E, o yüzden. E, yani biz çalışırken karakterler üzerine bayağı çalıştık tabi şey de söylemekte fayda var belki senin çıkış noktanı da hani ee... Şahin Nigam, Nigam evet onu soracağım onun... zaten yani hikayeyi nasıl yazıldığını sormak istiyorum zaten Hı. ama ee... biraz da Sabri'ye temin edilebilmek sanıyorum yani Burçan söylediklerine ek olarak katılmıyorum. <gülüyor> sevmediği bu bahsi açıyor. Ben. Benim için Sabri'nin en e, yani Burçan saydığı özelliklerin dışında en sevdiğim kısmı da e, sahibesine diyecek e, şefarına duyduğu aşk. Yani e, bu aşk. Kıda benim için çok temel alınan bir baz yani sahibi fazla çok da duygulandı. Nasıl böyle hissediyor? Yani şu şey vardı biraz öyle de davranıyor. Evet herhalde, yani, evet. evet ama evet. onun aşkı da benim için çok hani işlerken göz ardı etmeyeceğimiz benim bir yeri Hı -hı. yanı yani Hı -hı. De... birkaç karakter de oynamaya çalışıyorsun evet, aslında şeyden de oyun. <gülüyor> olarak yani hoş bir şey ya ben o kısımlarını çok seviyorum galiba çok hepimizin kendini evet. bir hayatta ayakta tutma çabası vardır ya yani iki kadının kendi yarattıkları dünyasında ya dünyalarında bunu oluşturuyor olmaları çok keyifli geliyor yani peki evet yani aslında zor bir hikaye bir yandan fonda bir İstanbul savaş, işgal var bir direniş hani küçük küçük de olsa var Önde kadın, kadın hikayesi aslında. Nereden çıktı bu hikaye? Şehvar Şahin Nigar Hanım'dan çıktı. Yani Hatta ben uzunca bir süre Şehvar değil Nigar üzerinden yazdım. Onu sonra baktım onun öz yaşam öyküsü. Bir yerden sonra hani bizim bazı düğümleri atmamıza çok izin vermemeye başlıyor kendi biyografisi. Şöyle çok güzel bir şey var. Uzun uzun günlükler tutmuş hayatı boyunca. Cilt cilt günlükleri var Şahin Nigar Hanım'ın. Hatta bir kısmı hala aşi anda, müzede. Kendine ait odasında e, duruyor tabii yani eski yazıyla yazıyor açık okuyamıyoruz ama. E, Nazan Bekiroğlu, Profesör Nazan Bekiroğlu bir doktora tezi. Doktora tezini Şahiniger Hanım üzerine hazırlamış. Sonra da kitaplaştırılıp basılmış. Ben ondan çok faydalandım. E, yani şey tamamen ortak. Macar Osman Paşa'nın kızı, bir paşa kızı olarak çok zengin bir ortama da olduk, çok iyi bir eğitim görüp... İşte Fransızcası bir yanda, Osmanlıcası bir yanda hem Fransızca hem Osmanlıca şiirler yazıp salon kadını ama işte savaşla beraber babasının ölümüyle, ailenin dağılmasıyla beraber giderek fakirleşen aslında o anlamda tamamen paralel hikaye ve gerçekten çok hazin. Yani o kadar yüksekten. Ee, Nazan Bekiroğlu'nun bir cümlesi var. Unutuluşun kucağını zirveden düştü diye hakikaten çok bizim evet. şey evet. özetleyen. Evet, Çok güzel sağana evet. Bir cümle. peki yani. müzikal yanı normalde e, ya bu bu oyunu müzikal diyebilir miyiz? Çoksa müzik diyemeyiz aslında. Değil mi diyemeyiz aslında? Ama diyemeyiz ama müzikal. Bir... Onuncu olarak kullanıldığı bir oyun diyebiliriz bence. Hı -hı. Var mıydı daha önce böyle bir oyun var mıydı sizlerin? Ee, ben ben ya, de... zaten ama aslında normalde zaten ya ben zaten tiyatro müzik, müzik yapıyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Benim olayım müzik. Ben tiyatro müziği yapıyorum ama bu oyunda yani müziği hani bir e, dış etken olarak değil, bir tasarım değil, oyuncu olarak hikayeye yedirebilir miyim, yerleştirebilir miyim, onu simgeleştirebilir miyim üzerine biraz araştırma yaptım. Onun sonucu aslında <gülüyor> buradaki müzik kullanımı. Kim durup dururken borçlarımı der ki benim, oh beni burada yapayalnız bırakmayacağını biliyorum. Yalnız değilsiniz ki şey varın. Ben buradayım ama siz görmek istemiyorsunuz. Hı. Hadi ya haddinizi aşıyorsunuz. Ben kaç senedir yanınızdayım sizin. Necip Bey kaç senedir yanınızda? Eski derecenizden ayrılıkla gözyaşlarıyla baba evine döndüğünüzde ben oradaydım. Böbrek kitabından aylarca hasta yattığınızda ben başucunuzdaydım. O zaman Necip Bey mi vardı? Oğullarınızı ...sakir olarak yol açılarken... ...kabır günlerinizde, aşıklarınızda <gülüyor> şiirlerinizi okurken... ...bir <gülüyor> tefatlarınızı alırken... ...oyumadan önce saçlarınızı toklarken... ...ayandıktan <gülüyor> sonra saçlarınızı açarken... ...bir gölge... ...bir puz... ...maharası sonsuz... ...bir Daha önce sizin... Var mıydı mesela şey söylediğin? Yok, hayır yoktu. Hatta... Ses böyle miydi yani? Ses <gülüyor> böyleydi. <gülüyor> yani şeyde müthiş e, zorlandığımı da e, söylemek biz lazım. Fark, biz hiç fark ettik. <gülüyor> yani bu çalışırken, şimdi Burçak bana diyor ki bu müzik bir oyuncu. Ben de diyorum ki ama bir taraftan benim karşımda değil... Yani tabi ki oyun veriyor ama onu keşfetmem benim kendi adıma. İtselleştirmem diyeyim. Belki Burçak'ın istediğini yapmakla ilgili sıkıntılar çıkmıştır ama kendimce yaptığım... Bir araştırmaydı ama, o yani ortak evet, bir araştırma. İtselleştirmek uzun sürdü yani. Bilhassa da kafasında duyduğumuz şarkılar olduğu için şey, finale kadar böyle taşındı iş oyun içerisinde. Epey zorlandım yani hani... Gülhan burada. Çok güzel. Şarkı nasıl oyuncu? Hangi <gülüyor> <gülüyor> oyunlar? Hiç Gidi, Yani aksiyon reaksiyon. Ben, ben <gülüyor> duymuyoruz. Hiç ayıcıyız yok. Evet burada şarkı vermez. Hiç ayıcıyız yok. Biz de varız. Sabri'yi duyuyor. Görmüyoruz. Benim için rahatlık. Yani tepki ver. Buna bir tepki ver. Yani Kuzum veriyorum işte. Yani, du duy onu. Yani duyduğumu sanıyorum. Onu içselleştirmek... No o olabilir. zaman yönetmenin marifeti diyelim. Yani biz hiç, evet. hiç öyle bir tereddüt falan hissetmedik yani <gülüyor> bu taraftan. Artık iki oyuncu çalıştık. Çalıştık evet <Çırma> oyunun <gülüyor> sürecinin, araştırma sürecinin belki de işi daha doğru bir parçasıydı. Ee, sonra sonra oturdu. bizce. <gülüyor> Oyunda aynı zamanda Tabii, sen çözüm de sahnedesin <gülüyor> ve tamur çalıyorsun. Ee, ne denir? Aynı zamanda söyleyen de var. Evet. Ee, bu, bu çok canlı vaziyette bu epey aslında zorlaştırmadı mı? Ee, benim açımdan hayır. <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle Açtım zor oldu. Çaldın tamburumu. <gülüyor> tambur çalmayı öğrendim. O anlamda bana bir ekstra <gülüyor> şey oldu. Yok yani ben Türk müziği okudum da. Hani Bir yarı yıl e, tambur almıştım ama hani üstünden yıllar geçti şimdi. Rakama dökmek istemeyeceğim çok uzun yıllar geçti. E, aslında ben çalacağım diye de başlamamıştık. Hani bir tamburi bulacaktık elinde sonunda. Ama o da kolay bir şey değil. Yani tiyatro müzisyeni çok az var. Bu bizim evet. tiyatromuzun kanayan yarısı. Çok doğru aslında. evet Tiyatroya yani. odaklanmış, tiyatro yapmak isteyen çok az müzisyen var gerçekten ve dışarıdan bir müzisyeni tiyatro koşullarında çaldırmak çok zor. Kaşeler çok farklı. Her şeyden önce. Evet. Tamam ben gelirim, akşamların buraya bağlarım demektense giderim, fasılda çalarım, kanada çalarım, programda çalarım filan. Daha ziyade ve ee, müziği de bir oyuncu olarak kullandığımız için aslında hani bir teatral birikimi olmasında fayda var. Bir vizyonu olması gerekiyor. Hani neye hizmet ettiğini, neden orada onu o şekilde çaldığını falan içselleştirebilecek biri de olması gerekiyordu. Ona vakit de kalmadı <gülüyor> açıkçası. Yani e, en iyi Burçak sen yaparsın dedik. <gülüyor> ya. ben tamur öğrendim. İki öyle. Sonra <gülüyor> tamur aldık bana <gülüyor> ben de oturdum. Çalıştım. Neden tiyatro müzisyen pek yok? Yani sadece ekonomik mi? Sadece tiyatronun maalesef e, hala çok da geçindiremeyen evet. bir meslek olmasını? E, bu tabii en başta cazibesini azaltan bir şey. Ama o vizyon da bizde henüz tam olarak gelişmedi. Yani bir müzisinin e, tiyatro müziğini bir ana dal olarak görmesi ve hani kendini onun için eğitmesi vizyonu henüz... Tam olarak gelişmedi. Ee, anlaşılır da bir şey. Bir müzisyen için çok kısıtlayıcı bir şey. tiyatro. Gerçekten kendi sesini duyurmak isteyen bir müzisyen için çok da iyi bir fikir değil aslında. Çünkü çok oyuna tabisin. Hani evet. Oyuna hizmet etmek durumundasın. Yani kolektif çalışmayı sevmek zorundasın. Ee, evet, birisi, Farklı işin vermeyen evet, bir birleştirmek zorundasın. O da çok anlaşılabilir bir şey de bir yanıyla. Yani bunlar etkiliyor diye düşünüyorum müzisyen ağızdan. Yani gefinin iğnesi parmağıma mı bakmıştı? Kalemi tutmaya karar vermişim. Halbuki kafi müddetle tekrar etseymişim, gergifimi işlemeye muvaffak olabilirmişim. Fil, hakika ellerim gayet de kabiliyetliymiş. Siz acaba benim kitaplarım elden ele dolaşırken bıyıklarınızı bryantinlemekten başka ne hayır işiyor? çok güzel, Sus, rica ederim. Şiirleriniz de çok güzel. <gülüyor> Zahmet gösterip bir tanesini okudular mı acaba? Ancak oradan buradan işte. Şehvar'ı tahmin edebiliriz sanıyorum. Nazareti mehtime solmuş yüzüme, lebi bir rengime fersiz gözüme, mucibi dikkat olursa hain, de ki biçare esirindi beni. <gülüyor> Nerede okudun sen bunu? Yazım masamı mı karıştırıyorsun yoksa? <gülüyor> Estağfurullah hiç olur mu öyle şey? Ben okumayı bile bilmiyorum ki. Kabul günlerinizde okunur işittim. Ee, peki o zaman Genel olarak tiyatro ile ilgili olarak uzman zaman devam edelim Zaten evet, oldu. Nasıl, Peki nasıl görüyorsunuz tiyatrayı şu anda Kaç Bir yıldır artık ya. işin içindesin <gülüyor> Kaçıncı oyun <gülüyor> Hepiniz öylesiniz ee, Son zamanlarda özellikle soruyorum Şimdi e, gittiğim röportajlarda e, İşte seyirci meselesiyle ilgili böyle farklı farklı fikirler var Bir yandan aslında çok da seyirci değişmedi deniyor Bir yandan da deniyor ki aslında Çok yeni seyirciler var Hı -hı böyle bir durum var mı? Siz seyircinin arttığını ya da hep aynı seyircilerin etrafında tiyatron döndüğünü, ne düşünüyorsunuz? Önce Gülhan cevaplasın. Ben <gülüyor> <gülüyor> zor zor. Yani biraz e, enteresan bir sezon geçiriyoruz hı hı. bence. Çünkü e, geçen sezonla kıyaslayarak gidersek eğer, yani geçen sezon gerçekten çok iyi, çok yüksek seyircinin e, çok fazla ilgi gösterdiği, e, bütün oyunları seyretmeye çalıştığı ve e, yani tiyatro yapanları da gerçekten hem motive eden hem de rahat ettiren bir sezon geçirmiştik. Bu tabii ki göreceli rahat ettiren dediğim o kadar da yok. O <gülüyor> kadar, çok kadar daha değil. Daha da çok rahat değil. Bir önceki, önceki seneye göre. yani. <gülüyor> Ama bu sene e, çok ciddi bir düşüş olduğunu e, düşünüyorum ben. Zaten son zamanlardaki aldığımız haberlerden de e, algılanan o. Yani böyle e, müthiş bir sezon ve herkesin çok iyi e, geçim kaynağı bulduğu e, ve seyircilerin dolup taştığı bir sezon. Geçmiyor bu sezon. Bunu sadece Kumbara üzerinde söylemiyorum. Hani bir sürü tiyatroyla bağımız var ve hepsini aşağı yukarı ortak e, düşünce bu. E, seyirci arttı mı e, yani say, şey olarak hani sayı olarak gittikçe seyirci daha çok tiyatroya ilgi duyuyor mu e, emin değilim e, ama farklı farklı e, yapımlar ortaya çıkmaya başladı bu bir yandan iyi yani öyle olması gerekiyor aslında zenginlik açısından. Ee, ama bir yandan da e, alım gücündeki düşüş nedeniyle aslında e, karşılamıyor şu anda seyircinin ilgisi. Evet, evet. E, istenen talebi karşılamıyor yani tiyatrolar e, açısından bakarsak. E, o yüzden bir dengesizlik olduğunu düşünüyorum ben. E, çok kolay bir sezon geçmiyor aslında. <Gülüyor> evet. Biraz daha genel düşünürsek ben hem kurum tiyatrolarında hem de dışarıda çalışan biri olarak bir 10 senedir diyelim. Bir 10-15 sene içinde yeni bir seyirci kitlesinin yetiştiğini düşünüyorum. bağımsız tiyatroların kendi seyircilerini yetiştirdiklerini düşünüyorum. 2010'dan itibaren film aslında hemen, hemen. Son bir kal hani bu sezonu kenarda tutarak gerçekten zor bir sezon geçiyor. O yetişen seyirciyle artık bir düzenli alışverişin başladığı son birkaç sene geçirdiğimizi düşünüyorum. Ee, buna karşılık, buna karşılık demeyim de, yani kurum tiyatrolarını, şehir tiyatrosunun, devlet tiyatrolarını zaten bir klinik seyircisi var, tiyatro denendi zaten onları bilen ve zaten evet. oraya giden. O seyirci çok değişmedi ama hani kalitenin düşmeye başladığını da görüyorum kurum tiyatrolarında. Ya yani eski parlak oyunların çok çıkmadığını. 90'lardaki, 2000'lerin ilk 10 evet. senesindeki vesaire. Bunlar değişken şeyler olacak. Ama bağımsız tiyatroların şöyle bir güzelliği var. Bağımsız oldukları için adı üstünde koşullar. Yani bir yer kapanıyor. Suyun akta bir yer kapanırsa o su başka bir yerden akmaya başlıyor. Şimdi mesela anlatı oyunları. Tek bir kişi çıkıyor ve tek evet, başına evet. ışığını yakıyor anlatmaya başlıyor. Arttı. Bunlar çoğaldı. Yani tek kişilik oyunlar çoğaldı. Ee, çok prodüksiyon istemeyen ama çok iyi oyunculuk isteyen, sağlam metin isteyen, işler çoğaldı, iyi metinler çıkmaya artık başladı. hani e, yine 2000'lerin başından itibaren yerli yazarlar bir isim yapmaya ufak ufak başlamış. Şimdi onların daha olgun işlerini görebilmeye başladık. Hani daha büyük esrinde baktığımızda tepe gitmiyoruz aslında. Hani krizden Kardelenler de o karanlığa <gülüyor> Bir şekilde çıkıyor gibi de geliyor bana. Hani herhalde geri dönüp bakınca anlayacağız bugün ne durumdaymışız. Yine bir on sene sonra dönüp bakınca filan meğer o zaman bahtiyarmışız bilmiyorduk. <gülüyor> Demeyiz inşallah. Demeyiz inşallah. <gülüyor> 6'dan sonra tiyatronun 20. yılı. Ne var peki 20. yıl? Nasıl gidiyor? Ee, başka oyunlar var mı? 20. yıla özel. Evet evet. Birilerin ee, yani de aynı zamanda diğer projelerinizi de e, şu anda süren ya da önümüzdeki günlerde olabilecek projelerinizi de alalım. E, evet bu sezon 6'dan sonra 20. yılı. Kumbaracı Elin de 10. yılı. Hı hı. E, 4 tane yeni oyun çıkarttık. E, biri misafir, birisi babaannemin masalı. Birisi de aslında 6'dan sonranın 20. yıl oyunu olarak Hayalet Kumpanya. Hayalet Kumpanya'da ekibin bütün kurucu üyeleri ilk defa birlikte oynuyor. Kalabalık bir evet. kadrola değil mi? 10 kişiyiz. <gülüyor> yani 10 kişi, 11 kişiyiz oyunda ama bütün kurucu ekip var. O yüzden özel bir oyun. Bir çehov kabare hem müzikli, danslı böyle az buçuk bizi de anlatıyor gibi en sonda Kaldırım Serçesi müzikali çıktı, Edith Piaf müzikali, o da aslında altından sonranın 40. oyunu olarak çıkmış oldu böylece bu sezonu 20 yılda 40 oyun olarak <gülüyor> aslında kapatmış olduk yani güzel diğer projeler ben biraz sakinliyorum artık. <gülüyor> bu bir sezon. Çoktu. Evet evet yani geçen sezonu ve önceki sezonu çok yoğun geçirdim. Ee, i̇yi de oldu bazen de öyle lazım. Ee, bu sezona ben Nilüfer Kent Tiyatrosu'nda başladık Yiğit'le Yiğit, Yiğit Sertdemir'le Hayal'in hayaliyle. Yani beraber yazdığımız, <gülüyor> müzik dediğimiz, orası için tasarladığımız bir oyun oldu. Yoğun da çalıştırdı beni o yüzden ben dedim de bu oyuna biraz bir durayım, bir dinleneyim, birkaç ay oyun izleyeyim, biraz müzik dinleyeyim. Yani şimdi öyle bir noktadayım. Bir <gülüyor> yaptım. Şimdi biraz izleyici olarak <gülüyor> takılıyorum. Yani benim de yok ayrıca hazırda var olanlarla. <gülüyor> Güzel. İşte sakin sezon. bir sezon Bizim için. Senin de var. Benim Bana var. Evet. İşte yani <gülüyor> 15 <'lüğünün> yıldır <gülüyor> devam eden O var. E 12 15 dün... sezonu. Evet, Obet'in 15. Muhteşem. sezonu 444 devam ediyor. O da 12. sezonunda. Yıldanep müzikol var. Onun 5. sezonu. Ee, Hayalet Kumpanya var. Bir şey daha var. Tablo var. <gülüyor> <De> nihayet <gülüyor> makamında. <yani. gülüyor> Böyle işte. O zaman ne diyelim? Sizi izlemek isteyen deneyicilerimiz dinleyicilerimiz hangi web sitesine, web sitesini olursa? Kumbaraceli.com'da bütün oyunların takvimlerini görebilirler. Nihayet makamında 4 ve 5 Şubat'ta tekrar Kumbaraceli'deyiz. Çok teşekkürler. Siz teşekkürler. Siz bu şarkıları nasıl oluyor da hiç duymuyorsunuz Şehper Hanım. Siz bu şarkıları nasıl oluyor da hiç ama hiç ama hiç hiç hiç hiç duymuyorsunuz. Ay, bu şarkıları bütün türlü unutamıyorum. Yıllarca yıllarca yıllarca tuttum işimi. Kalbime işlediğim, zihnime işlediğim unutmamak için. Günü geldiğinde size dinletebilmek için. Kimsenin kalbini koyamadım. Şimdi hepsinin içinden siz çıkıp geliyorsunuz işte. Bütün sessizliklerden, bütün gölgelerden bunca yıl bir ömür koynumda beslediğim şarkılar şimdi kalkmış bana tuzak kuruyorlar. Allah'ım ben bu şarkılarla nasıl yaşayacağım? Senin hatan uçursaydın şarkılarını. Nasıl? Kendini sana hayatı kalbine bu kadar yük et diye. Tuğaf çocuksun <gülüyor> tamam, bir şairi sevmişsin. Beni sevmekle anlaşılmayacak şey yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama bütün aşıklarım senin gibi aklını <gülüyor> şarkılarla bozsaydın tepkite var haline döner. Ben bütün aşıklarınızda bir neyse ne dinlememişim işte şarkılarını. başkasına çalsaydım kim dedi kalbinde zapt ettiği. Hayat öyle engin bir şey ki Sabriye. Bir mutsuzluğa bağlanmak için öyle açık dergi. Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.